Merhum Tahir Büyükörükçü Hoca Efendimiz'in değerli evladı Abdurrahman Büyükörükçü Hoca'mıza ben mikrofonu bırakacağım. Duadan önce arz ederlerse kısaca duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Efendim ayrı ayrı söylersem belki sürçü lisan ederim. Bütün misafirlerimize şeref verdiniz, hoş geldiniz diyorum. Allah hepsinden ve bütün kardeşlerimizden, gençlerimizden razı olsun. Rabbim emeğinizi bahşerde cemaliyle şereflendirsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. rabbil Amin. Ve والسلام ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma ya müfettih alabab, iftah lana hayral bab. Rabbana iftah beynena ve beyni kavmina bil haqqi fatihin. Ya Rabbi bu açılışımızı cennet vatanımız, aziz milletimiz, alemi İslam ve Konya'mız için hayırlı uğurlu ve bereketli ile ya Rabbi. Ya Rabbi dini mübine hizmet etmek istiyoruz. Bize imkan ver. Cennet vatanımıza hizmet etmek istiyoruz. Bize fırsat tanı Ya Rabbi. Bu aziz millete hizmet götürmek istiyoruz. Bize güç ver. Bize imkan lütfeyle Ya Rabbi. Bu müesseselerimizi kıyamet sabahına kadar bahiyeyle, eyle. Bu müesseselerden Yine Hacı ve i Sade Hoca Efendiler, Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendiler yetişmesini bizlere lütfeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı eyle. Geçmişimize layık gelecek bize lütfeyle. Memleketimize hizmet edenleri her yerde ve daima muzaffer eyle. Ya Rabbi ellerinden tut ve meleklerinle onları koru ve teyit eyle Ya Rabbi. Cennet vatanımız ve aziz milletimize kötü gün gösterme, hayırlar lütfeyle, iyilikler ve bereketler lütfeyle. Bu okuldan ve sahir okullarımızdan yetişen yavrularımızı cennet vatanımız ve aziz milletimiz için hep birer rahmet unsuru eyle ya Rabbi. Tekrar iltica ediyoruz, açılışımızı hayırlı, uğurlu ve bereketle ile ya Rabbi rabbika rabbil ve selamun rabbil alamin al Allah hepinizden razı olsun efendim çok teşekkür ediyorum Hadi Bismillah. Hayırlı olsun tekrar hadi Bismillah. Meran Belediye'miz tarafından yaptırılan ve biraz önce protokol üyelerimiz tarafından açılışı gerçekleştirilen Tahir Büyükörükçü Anadolu İmam Hatip Lisemiz Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirlerimiz 6.300 metrekare alana sahip 36 derslikli Tahir Büyükörükçü Anadolu İmam Hatip Lisemiz ferah derslikleri ve donatılarıyla Yarınımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin hizmetine sunuldu. Modern, günümüz standartlarına uygun bir şekilde inşa edilen okulumuzun hemen yanı başında inşa edilen spor salonumuz 1100 metrekarelik alandan oluşuyor. Tekrar Tahir Büyükörükçü Anadolu İmam Hatip Lisemizin ve spor salonumuzun Konya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.